Bismillahirrahmanirrahim. Bir numara ibaret. Abdullah'tan bir adam Ali Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah dedi. Kişi cahiliye kafirlik döneminde yaptıklarından dolayı hesaba çekilip cezalandırılır mı? Şöyle buyurdu. Kim Müslümanlıkta güzel hareket ederse cahiliye döneminde yaptıklarından dolayı hesaba çekilmez. Kim de Müslümanlıkta kötü hareket ederse Önceki yani cahiliye dönemindeki ve sonraki yani Müslümanlıklarından dolayı hesaba çekilip cezalandırılır. İki noğlu rivayet. Sebre bin Mabed'den o da El -Vadin'den. Bir adam aleyhissalatü vesselam'a gelip şöyle dedi. Ya Resulullah bizler cahiliye insanları ve putlara tapan kişiler edik. Bu sebeple çocukları öldürüyorduk. Yanımda bir kızım vardı. Büyüyüp kendisini çağırdığımda çağırmamdan dolayı sevinecek bir yaşa geldiği zaman bir gün onu çağırdım o da peşimden geldi. Ben de ailemin uzak olmayan bir kuyusuna kadar gittim. Kuyunun yanına varınca elini tutup onu kuyunun içine attım. Ondan hatırımda kalan şey babacığım, babacığım demesidir. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam gözyaşları boşalıncaya kadar ağladı. Aleyhissalatü vesselamın yanında oturanlardan bunu gören bir adam olayı anlatana Aleyhissalatü Vesselam'ı hüzünlendirdin dedi. Aleyhissalatü Vesselam bu adama bırak onu buyurdu. Çünkü o kendisini ilgilendiren endişeye sevk eden bir şeyi sormakta. Sonra olayı anlatan zata haberini bana tekrar anlat dedi. O da tekrar anlattı. Aleyhissalatü Vesselam da gözyaşları sakalına ininceye kadar ağladı ve sonra Allah cahiliye dönemi insanlarından yapmış oldukları şeyleri kaldırdı. Binaenaleyh Ameline yeniden başla. 3 no rivayet mücahitten Mücahit dedi ki Mevlam yani beni azat eden efendim bana şöyle haber verdi. Ailesi onun içinde kaymak ve süt bulunan bir tasla ilahlarına gönderdiler. Ve onlardan korktukları için kaymağı yemememi bana tembih ettiler. Ben de tası götürüp putların önüne koydum. Sonra bir köpek geldi kaymağı yedi sütü içti. Ardından da o isaf ve naila putuydu üzerine işedi. Harun dedi ki cahiliye döneminde adam yolculuğa çıktığı zaman beraberinde üçüncü tenceresi için saç ayağı için kullanacağı birine de tapacağı dört taş alırdı. Cahiliye insanı köpeği besler büyütürdü ama çocuğunu öldürürdü. Dört noğlu rivayet Ebur Reca'dan. Bizler cahiliye döneminde güzel bir taş ile geçirdiğimizde ele geçirdiğimizde ona tapardık. Bir taş bulamadığımızda biraz kum toplar. Sonra bol sütlü deveyi getirir. O da bunun üzerinde sağlayacak şekilde ayaklarını açar. Biz de bu kum yığını tamamen ıslatıncaya kadar onu sağardık. Mütakiben de o yerde kaldığımız sürece o kum yığınla tapardık. Beşnoğal Rivayet Ka'ab'dan Aleyhissalatü Vesselam'ı Tevrat ve İncil'de şöyle yazılı bulmaktayız. Muhammed Allah'ın elçisidir. O ne kabadır ne katı. Ne de çarşı pazarlarda bağıran çağıran biri. Bu kötü vasıflarından hiçbir onda yoktur. O kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermez. Fakat aksini affeder ve bağışlar. Onun ümmeti çok hamdedicilerden ibarettir. Onlar her yüksek yerde Allah Azze ve Celle'ye Allahu Ekber der. Her mevkide ona şükrederler. Belleri üzerine izar kuşanır. Kenar organları el kol ve ayaklarını temizlerler. Çağırıcıları göğün boşluğunda çağrı yapar. Savaştaki saflarıyla namazdaki safları birdir, aynıdır, eşittir. Onların geceleyin arı uğultusu gibi uğultuları vardır. Onun doğumu Mekke, hicret yeri Taybe, Medine, mülkü Şam'dadır. 6. İbni Selam'dan Biz muhakkak mukaddes kitapta Aleyhisselatü Vesselam'ın tanıtımını Şöyle bulmaktayız deyip yine aynı 7 aynı 8 aynı 9 aynı sadece şu var ziyadelik Andolsun ki size gönderilmiş olan ve ne gevşek ne de tembel olmayan bir elçi perdeli kalplerin perdelerini bir çocuğun sünnet edilmesi gibi kesip kalpleri diriltmek kör gözleri açmak eğri dilleri doğrultmak ve nihayet tek Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denilmesi için size gelmiştir. Onun oğlu rivayet Amr'dan. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir adamın ona ihtiyacı vardı. Bu sebeple içeri girinceye kadar onunla beraber yürüdü. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayağı evin içinde bir ayağı dışarındayken kendi aralarında fısıldaçtılar. Sonra yüzünü çevirdi ve Biliyor musun dedi kiminle konuştum. Bu bugüne kadar hiç görmediğim bir melekti. Bana selam vermek için Rabbinden izin istemiş. Allah buyurdu ki biz sana Kur'an ayırt etmek, sekineyi isebat etmek, Furkan'ı da birleştirip vasıl olmak için verdik, indirdik. 11 Nol Rivayet Atiye'den, Rebiya El Cüreyşi'den. ve Vesselam'a Allah tarafından gelindi ve ona dendi ki gözün uyusun, kulağın işitsin. Kalbin iyi anlasın. Bunun üzerine gözlerim uyudu, kulaklarım işitti, kalbim iyi anladı. Sonra bana bir ev, bir bey bir ev inşa etmiş. Bunun için bir ziyafet yemeği yapmış ve bir davetçi göndermiş. Artık kim davetçiye icabet ederse eve girer, ziyafet yemeğinden yer. Bey de hoşnut olur. Kim de davetçiye icabet etmezse eve girmez ve ziyafet yemeğinden yemez. Beydo’na kızar. İşte Allah o beydir. Muhammed o davetçidir. İslam o evdir. Cennet o ziyafettir. 12 Nolu rivayet Ebu Osman Ennehti'den. Bir gün ve Vesselam beraberinde İbni Mesut olduğu halde vadiye çıktı. Derken onu bir yere oturtup etrafına bir çizgi çizdi. Sonra da sakın buradan ayrılma dedi. Durum şu ki sana bazı adamlar ulaşacak onlarla konuşma. Zira onlar seninle konuşmayacaklar. Ardından Aleyhisselatü Vesselam istediği yere gitti. Sonra bazı adamlar ötesine geçmeyerek çizgiye varmaya peşinden de Aleyhisselatü Vesselam yanına dönmeye başladı. Nihayet gecenin sonu olunca Aleyhisselatü Vesselam yanıma geldi ve dizimi yastık edinip uyurdu. O uyuduğu zaman uykuda bir tür solurdu. Dizimi yastık yapmış uyurken boyca sanki develer gibi olan üzerlerinde beyaz elbiseler bulunan onlardaki güzelliği ancak Allah bilir. Bir kısım adamlar yanıma çıka geldi. Ve onlardan bir grup onun baş ucuna bir grubu da ayak ucuna oturdu. Sonra aralarında şöyle konuştular. Bu peygambere verilenlerin benzeri kendisine verilmiş olan hiçbir kul görmedik. Gözleri kesinlikle uyuyor. Halbuki kalbi şüphe yok ki uyanıktır. Onun için bir benzetme yapın. Bir, bey bir köşk yapmış. Sonra bir ziyafet vermiş ve insanları yemeğine içeceğine davet etmiş. Müteakiben o adamlar kalkıp gittiler. Aleyhissalatü Vesselam o esnada uyandı ve şöyle dedi. Biliyor musun kimdi bunlar? Ancak Allah ve Resulü bilir dedim. Buyurdu ki onlar meleklerdir. Yaptıkları benzetmenin verdikleri misali ne olduğunu biliyor musun? Ancak Allah ve Resulü bilir dediler. Aleykümselam ve Buyurdu ki Rahman olan Allah cenneti yaptı. Sonra kullarını oraya davet etti. Binaenaleyh kim ona icabet ederse cennetine girer. Kim de icabet etmezse O onu cezalandırır ve ona azam eder. 13. Noğlu rivayet Utbeden Aleyhisselatü Vesselam Bir adam Resulullah'a ''Senin peygamberlik işinin başlangıcı nasıl oldu ya Resulullah?'' dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ''Süt annem Saad bin Bekra oğullarındandı. Bir gün ben ve onun bir oğlu kuzu ve oğlaklarımızı otlamaya gittik. Yanımıza azı almadık Ben kardeşim git de bize annemizden azık getir.'' dedim. Kardeşim ''Kardeşim de gitti.'' Ben kuzu oğlakların yanında kaldım derken beyaz iki kuş geldi sanki onlar kerkenez kuşuydu onlardan bir arkadaşına dedi ki bu mu o diğeri evet dedi dönüp bana koştular ve beni tutup sırt üstü yatırdılar sonra karnımı yardılar ardından kalbimi çıkarıp yardılar ve ondan siyah iki pan, kan pıhtısı çıkardılar sonra onlardan bir arkadaşına bana kar suyu getir dedi getirdi o da bununla içini yıka dedi Bana dolu su getir dedi. Getirdi. O da bununla kalbimi yıkadı. Sonra bana sekineyi, huzuru, sukunu, itminanı getir dedi. Getirdi. O da onu kalbime saçtı. Sonra onlardan biri arkadaşına onu dik dedi. O da onu dikti. Ve üzerine peygamberlik mühriyle mühürledi. Ardından onlardan biri diğerine onu terazinin bir kefesine ümmetinden bin kişiyle bir kefiğe koy dedi. Ansızın kendimi bağısının üzerime düşmesinden korktuğum bir halde Üstümde duran bin kişiye bakarken buldum. Bunun üzerine onlardan biri şayet ümmetin hep sonu tartılsa yine de hiç şüphesiz onlara ağır basar. Daha sonra beni bırakarak gittiler. Ben çok korktum. Sonra süt anneme gittim ve ondan karşılaştım. Karşılaştığım şeyi haber verdim. Bunun üzerine o benim aklımı karıştırdı veya kaçırmış olmamdan korktu. Bu sebeple seni Allah'a sığındırırım dedi ve hemen kendisine ait bir yüklevesini yükletti. Ve beni palanın üzerine bindirdi. Kendisi de terkime yola koyuldu. Nihayet bizi annemin yanına ulaştırdı ve şöyle dedi. Emanetimi ve üstlendiğim zimmetimi yerine getirdim. Süt ona benim karşılaştığım şeyi anlattı. Ama bu onu yani öz annemi korkutmadı. Bilakis o şüphe yok ki ben onu doğurduğum zaman bir şey yani kendisinden Şam'ın köşklerinin aydınlandığı bir nur görmüştüm dedi. 14. Ebu Zer Gıfari'den Ya Resulullah dedim Peygamber yapıldığında Peygamber olduğunu nasıl bildin? Ebu Zer ben Vek, Mekke Vadisi'nin bir yerindeyken bana iki melek geldi ve onlardan biri yere indi. Diğeri gökle yer arasındaydı. Onlardan biri arkadaşına bu o mu? dedi ve yukarıdaki hadisin aynısı. 15 Noğlu rivayet Ameş'ten Aleyhisselatü Vesselam onlara Ey insanlar ben ancak alemlere hediye edilmiş rahmet peygamberiyim diye seslenirdi. 16 Noğlu rivayet İbn Ömer'den Bir yolculukta biz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber idik. Derken bir bedevi geldi. Kendisine yaklaşınca Aleyhisselatü Vesselam ona Nereye gidiyorsun dedi. Aileme dedi. Bir hayır elde etmek ister misin? Nedir o dedi. tek olan hiçbir ortağı olmayan Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet edeceksin. Adam dediğine kim şehadet eder dedi. Şu dikenli ağaç şehadet eder buyurdu. Sonra aleyhissalatü vesselam o ağacı çağırdı. O vadinin kenarında bulunuyordu. Hemen yeri yara yara geldi. Nihayet onun yani aleyhissalatü vesselamın huzuruna dikildi. O da ondan üç defa şehadet getirmesini istedi. Bunun üzerine o onun buyurduğu gibi olduğuna üç defa şahit getirdi. Sonra biteyine bulunduğu yere döndü. O zaman Bedevi, eğer bana uyarlar sonları sana getiririm. Aks takdirde ben döner seninle kalırım diyerek kabilesinin yanına döndü. 17 nolu rivayet Cabir'den. Bir yolcuyla Ali Selat ve selamınla beraber çıktım. O uzaklaşıp görülmeyeceği bir yere kadar gitmedikçe defacide çıkmazdı. Görcülükte bir müddet sonra ne bir ağacın ne de bir tepenin bulunmadığı çöl bir yerde konakladık. Ali sallatü vesselam Cabir buyurdu. Su kabına biraz su koy da gidelim. Bunun üzerine su kabını alıp görülmeyecek kadar uzağa gittik. Bir de ne göreyim. O aralanda 4 arşınlık bir mesafe bulunan iki ağaçlan karşı karşıya. O zaman buyurdu ki Cabir, şu ağaçlara git ve sana arkadaşına bitiş ki aranızda defacet için oturayım diyordu. Ben de gidip söyledim. O da ona yani yakınındaki ağaca dönüp onunla birleşti. Sonra aleyhissalatü vesselam arkalarına oturdu. Ondan sonra o iki ağaç tekrar yerlerine döndüler. Daha sonra aleyhissalatü vesselam ile beraber bineklerimize binip yola koyulduk. Aleyhissalatü vesselam aramızdaydı. Bunun için sanki üzerimizde bizi gölgelendiren kuşlar vardı. Derken beraberinde bir çocuğu olan bir kadın onun karşısına çıktı ve şöyle dedi. Ya Resulullah şu çocuğumu şeytan her gün 3 defa yakalıyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam çocuğu aldı ve onu kendisiyle semer kaşının önü arasına koydu. Sonra defol Allah'ın düşmanı ben Allah'ın elçisiyim. Defol Allah'ın düşmanı ben Allah'ın elçisiyim diye 3 defa söyledi. Ben Allah'ın elçisiyim dedi. 3 defa söyledi. Ardından o çocuğu ona yani annesine geri verdi. Yolculuğumuzu bitirdiğimizde yine o yere uğradık. O kadın yanında sürmekte olduğu İki koç olduğu halde. Çocuğu ile beraber karşımıza çıktı ve şöyle dedi. Ya Resulullah hediyemi benden kabul buyur. Seni hak ile gönderin. Allah'a yemin olsun ki şeytan ondan sonra hala dönmedi. Musallat olmadı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam ondan birini alın diğerini ona geri verin buyurdu. Sonra Aleyhisselatü Vesselam aramızda olduğu halde tekrar yola koyulduk. Sanki üzerimizde bizi gölgenlendiren kuşlar vardı. Giderken bir tane görelim. Kaçan bir deve Nihayet iki cemaat arasında kaldığında eğilerek, secde ederek yere kapandı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam inip oturdu ve şu insanlara bana toplayın dedi. Devenin sahibi kim buyurdu? Baktık ki bir grup genç. Gelip şöyle dediler. O bizim ya Resulullah. Peki nedir bu durum? Dediler ki 20 seneden beri onunla susu vardık. Onda biraz yağ oluştu. Artık iyi çalışamıyor. Bu sebeple onu kesip hizmetçilerimize dağıtmak istedik. O da bizden kaçıp kurtuldu. Onu bana satın buyurdu. Yok hayır o senin olsun ya Resulullah dediler. Eğer hayır deyip satmıyorsanız o zaman eceli gelinceye kadar ona iyi muamele yapın buyurdu. Bu esnada Müslümanlar Ya Resulullah dediler sana secde etmeye biz hayvanlardan daha müstahakız. Bunun üzerine bir şeyin bir şeye secde etmesi layık caiz olmaz. Şayet caiz olsaydı kadınların kocalarına secde etmesi caiz olurdu. 18 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdik ve Necceroğulları yurdundaki bir bahçeye vardık. Bir de ne görelim? Bir deve bahçeye giren herkese ucum ediyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam yanına gelip onu çağırdı. O da dudağını yere koyarak gelip onun önünde çöktü. Aleyhisselatü Vesselam bir yular getirin buyurdu. Yuları getirdiler. O da onu yularlayıp sahibine verdi. Sonra döndü ve şöyle buyurdu. yerle gök arasında cinlerin ve insanların asileri hariç hiçbir şey yoktur ki benim Allah'ın elçisi olduğumu bilip tasdik etmiş olmasın. 19 Said Bin Cübeyir'den o da İbn Abbas'tan bir kadın bir çocuğuyla aleyhissalatü vesselam'a geldi ve şöyle dedi Ya Resulullah oğlumda bir delilik sara var o sabah ve akşam yemeklerimiz esnasında onu yakalıyor. Bu sebeple o bize sıkıntı veriyor. Bir dua buyursanız Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam dua ederek onun göğsünü sıvazladı. Bunun sonucu çocuk adam akıllı kustu ve içinden siyah köpek eniğine benzer bir şey çıktı. Ardından çocuk şifa bulup yürüdü gitti. 20 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki ben Mekke'de bir taş tanırım. O peygamber olarak gönderilmemden önce bana selam verirdi. Muhakkak ki ben onu şimdi de tanıyorum. 21 Ali bin Ebi Talip'ten Mekke'de aleyhissalatü vesselam ile beraber idik. Bir gün onunla birlikte Mekke'nin bazı taraflarına çıktık. Dağlarda taşların arasından geçtik. Bu gezimizde ne bir ağaca ne de bir dağa rastlamadık ki Esselamu aleyke ya Resulullah demiş olmasın. 22 Cüheyni'den Bir adam bir gün aleyhissalatü vesselama sabah namazı aleyhissalatü vesselam sabah namazını kıldırdı. Sonra ne görsek o kurtların oturuş gibi oturaklar üzerine oturmuş yüz kurdun yakınında. Bunun üzerine ve vesselam onlara yani hesabına onlara yemeğinizden az bir şey verir ve böylece onun dışında kutsuları emniyet içinde kalırsınız buyurdu. Onlar da aleyhissalatü vesselam ihtiyaçlarının ihtiyaç içinde olduğunu ilettiler. O zaman onlara bunu bildirin buyurdu. Onlar da bunu onlara bildirdiler. Bunun üzerine onlar yani kurtlarda uluya uluya çıkıp gittiler. 23 Enes'ten. Cibril aleyhissalatü vesselam'a Kureyşli Mekkelilerin yaptıkları eziyetlerden kana bulanmış olduğu bir halde mahzun otururken geldi. Cibril ya Resulullah sana bir ayet harikulade olay peygamberliğine bir delil gösterme maruz eder misin? Evet buyurmuş. Bunun üzerine arkasındaki bir ağaca bakmış ve çağır onu demiş. O da çağırmış. Ağaçta gelmiş. Huzurunda dikilmiş. O zaman ona emret de geri dönsün demiş. O da emretmiş ve ağaç yerine dönmüş. Bunun üzerine ve vesselam Bu bana yeter, bana yeter buyurmuş. 24 yine aynı 25 Nol Rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhisselatü Vesselam Bilal'ı çağırıp su istedi. Bilal da su aradı. Sonra gelip yok vallahi su bulamadım dedi. Aleyhisselatü Vesselam bir su kırbası var mı buyurdu. O da ona bir su kırbası getirdi. Aleyhisselatü Vesselam iki avucunu kırbanın içine yaydı. Hemen iki elinin altından bir göze kaynadı. İbn-i Abbas dedi ki başkası abdest alırken İbn-i Mesud da su içiyordu. 26. Cabir bin Abdullah'dan. ve Vesselam ile beraber savaşa yolculuğa çıktık. Biz o gün 210 kişiydik. Derken namaz vakti geldi. Aleyhisselatü Vesselam topluluk içinde kimsede sütemiz su var mı dedi. Hemen bir adam içinde bir miktar su bulunan bir su kabıyla koşarak geldi. Toplulukta ondan başka su yoktu. Aleyhissalatü vesselam onu bir tasa döktü. Sonra güzelce abdest aldı. Ardından tası bırakıp döndü. Bunun üzerine orada bulunan insanlar meseder gibi abdest alın, meseder gibi abdest alın diyerek bu tasın peşine düştüler. Aleyhissalatü vesselam onların bunu söylediklerini duyunca yavaş olun buyurdu. Ve avucunu su ve tasın içine koyup Bismillah dedi. Sonra da temizliğinizi tam yapın, abdestinizi tam alın buyurdu. Beni gözümle imtihan eder Allah'a yemin olsun ki parnaklarının arasından gözlerinin yani su gözlerinin çıktığını kaynadığını kesinlikle gördüm. O herkes abdestini alıncaya kadar da avucunu tasla kaldırmadı. 27 aynı 28 29 30 aynı. 31 ne olur? Rivayet İbn Ömer'den. Ani Selatü Vesselam bir hurma kütüğünün yanında ona dayanarak kutbu okurdu. Sonradan kendisine minber yaptırınca bu kütük üzüntüsünden inledi. Öyle ki sonunda Aleyhisselatü Vesselam gelip onu sıvazladı da inlemesi durdu. 32 İbni Bureyde'den ve Vesselam bir hutbe irat buyurduğu zaman kalkar ve uzun zaman ayakta kalırdı. Ayakta durması da kendisine zor gelirdi. Bu sebeple bir hurma kütüğü getirildi. Bir yer eşilip ve Vesselam için dikine onun yanına dikildi. Bundan sonra aleyhissalatü vesselam hutbe irad buyurup ayakta kalış uzadığında ona dayanıp yaslanırdı. Medine'ye gelen bir adam bunu gördü. Daha sonra da aleyhissalatü vesselam'ı onun yanında ayakta gördü. Bunun üzerine cemaattan yanındaki o adama dedi ki şayet kendisine faydası dokunacak bir şey konusunda Muhammed'in benden razı olacağını bilsem onun için üzerinde ayakta duracağı bir oturak yapardım. Sonra isterse dilediği sürece oturur, isterse ayağa kalkar. Bu söz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştı da o da onu bana getirin buyurdu. Sahabe de onu ona getirdiler. Neticede ona kendisi için şu 3 veya dört basamağı yapmasını emretti. Bu basamaklar hala Medine camisinin mümberindedir. Aleyhisselatü Vesselam bunda bir rahatlık buldu. Bu yüzden Aleyhisselatü Vesselam hurma kütüğünden ayrılıp kendisi için yapılan bu basamaklara yönelince bu kütük hüzünlendi. Ve Aleyhisselatü Vesselam ondan ayrıldığı zaman devenin inlemesi gibi inledi. Aleyhisselatü Vesselam kütüğün inlemesini duyunca yanına döndü ve elini üzerine koyup şunlardan birini seç. Seni önceden bulunduğun yere dikip eskiden olduğun gibi olmanı veya seni cennete dikmemi. Bu suretle onun nehirlerinden pınarlarından içip güzelce yetişmeni. Sonra meyve verip meyvenden ve hurmandan Allah dostlarını yemesini. Dilersen bunu yaparım. Ona iki defa evet bunu yaparım. Muhakkak yaptım derken işittim. Bunun üzerine... O da kendisini cennete dikmemi seçti buyurdu. 33 34 35 36 ve 37 38 39 40 41 42 ne olur rivayetler aynı. 43 ne olur rivayet Eymen'den Câbir bin Abdullah'a bana Ali sallallahu ve sellem bizzat kendisinden duymuş olduğum bir hadbi haberini naklet ki ben de onu senden nakle rivayet edeyim dedim. Bunun üzerine biz Ali sallallahu ve sellem ile beraber hendek günü de hendek kazıyorduk. Neyse hiçbir yemek yememiş, zaten buna imkan ve güç de bulamamış bir halde 3 gün kaldı. Derken hendekte kazmanın işlemediği sert bir yer ortaya çıktı. Ali sallallahu ve sellem'in yanına gelip ya Resulullah dedim. Hendekte sert bir yer ortaya çıktı bir baksanız. Bu arada biz üzerine su serptik. Aleyhissalatü vesselam karnını açlıktan bir taş sarılmış olduğu halde kalktı. Kazmayı ve küreği aldı. Ardından 3 defa besmele çekip sert yere vurdu. Bunun üzerine o yer akıp dağılan bir kum haline geldi. Bunu yani açlıktan karnına taş bağlamış olmasını Resulullah görünce Ya Resulullah bana izin verin dedim. O da bana izin verdi. Hanımımın yanına gelip anan seni kaybetsin dedim ve şöyle devam ettim. Aleyhisselatü vesselam'da, aleyhisselatü vesselam'da tahammül edemeyeceğim bir şey gördüm. Yanında bir yiyecek var mı? Yanımda bir sağ arpa bir oğlak var dedi. Arpayı öğüttük. Oğlağı kestik ve ben oğlağı soğup çömleğe koydum. O arpa onunla hamur yaptı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına döndüm ve bir müddet kaldım. Sonra ikinci defa izin istedim. O da bana izin verdi. Eve geldim. Baktım ki hamur hazır. Hemen ona hanıma ekmek yapmasını emrettim. Ben de çömleği sac gibi kullanılan ocak taşlarının üzerine koydum. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim ve bizde birazcık yemek var. Sen ve seninle beraber bir veya iki adam benimle gelin dedim. O ne kadar dedi? Bir sağ arpa ve bir oğlak dedim. Bunun üzerine ailene dön ve ona de ki ben gelinceye kadar çömleği ocak taşlarından çekip indirmesin. Ekmeği fırından çıkarmasın Ardından da orada bulunan insanlara kalkın, Cabir'in evine gidiyoruz buyurdu. Cabir dedi ki bu sözlerini öyle utandım ki ancak Allah bilir. Hemen evime gelerek hanımıma anan seni kaybetsin. ve vesselam bütün asabıyla sana geliyor dedim. O Aleyhissalatü vesselam sana yemek ne kadardır diye sormuş muydu dedi. Evet dedim. Bunun üzerine o Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sen kendisine yanımızda olanlara haber verdin artık mesele yok dedi. O zaman endişe ettiğim şeylerin bir kısmı benden zahir oldu ve hanımım için kendi kendime gerçekten doğru söyledi dedim. Derken aleyhissalatü vesselam gelip içeri girdi. Sonra da ashabına birbirinize sıkıştırıp izdahama sebebiyet vermeyin buyurdu. Ardından fırın ve çömle bereketlenip artmaları için hayır duasında bulundu. Biz fırından ekmek almaya, çömlekten de et almaya ve trit yapıp avuçlayarak onlara vermeye devam ettik. Bu sırada Aleyhisselatü Vesselam tabağın başına 7 veya 8 kişi otursun buyurdu. Onlar yiyip bitirdikleri fırını çömleğe açtık. Gördük ki onlar olduklarından daha dollular. Biz böyle yapmaya devam ettik. Her ne zaman fırını açıp çömleğin kapısını kaldırdığımızda onları önceden olduklarından daha dolu bulduk. Nihayet bütün Müslümanlar doydular. Yemeğin bir kısmı da geriye kaldı. Son Ali sallatü vesselam bize halka açlık isabet etti. Binaenaleyh yeyin, onlara da yedirin buyurdu. Biz de gün boyu yiyip yedirmeye devam ettik. 44 nolu rivayet Enes'ten. Üvey babam Ebu Talha, annem Ümmü Süleyme Ali vesselam için yiyeceği bir şey yapmas emretti. Sonra da Ebu Talha beni Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Ben de ona gelip beni Ebu Talha gönderdi. Seni yemeye davet ediyor dedim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam orada bulunan topluluğa kalkın davete gidiyoruz dedi. Ardından kendisi yola çıktı. Toplulukta onunla beraber yola çıktı. Yolda onu karşılayan Ebu Talha ya Resulullah dedi. Ben gerçekten sadece senin için yemek yaptım. Ali ve Vesselam bunları doyurmak sana düşmez. Sen git diyordu. Sonra yola devam etti. Topluluk da devam etti. Neyse yemek getirildi. Aleyhissalatü vesselam elini yemeğin üzerine koyup besmele çekti. Sonra da 10 kişiye müsaade et gelsinler buyurdu. O da onlara müsaade etti geldiler. Aleyhissalatü vesselam onlara Allah'ın adıyla Bismillah deyin yiyin buyurdu. Onlar da doyuncaya kadar yediler. Sonra kalkıp gittiler. Aleyhissalatü vesselam bunu 80 kişiye yaptı. Enes dedi ki Aleyhissalatü Vesselam ile ev halkı da yedi. Üstelik geriye yemek bıraktılar. 45 ne olur rivayet Ebu Ubeyd'den Aleyhissalatü Vesselam için bir tencere yemek pişirildi. yemek Yemeğe oturulunca bana kolu ver buyurdu. Kol onun hoşuna gider yemesini severdi. O da hemen kolu ona verdi. Sonra tekrar bana kolu ver buyurdu. Bunun üzerine Nebi Allah dedim koyunun kaç kolu var ki cevaben Nefsim elinde tutun Allah'a yemin olsun ki şayet sussaydın senden istediğim sürece sana kol verilecekti ve sen bana kol verecektin.